katleni evet. ve ve selam rahmetullahi ve hepiniz hoş geldiniz kardeşim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 Allah subhanehu ve teala hesabını veremeyeceğimiz her işten bizleri bırak eylesin. Amin. Yeryüzünde yaşayan, duaya muhtaç olan bütün Müslüman kardeşlerimize Allah yardım etsin. Bizleri de onlara yardımcı eylesin. Allah Azze ve Celle küfrü, fıskı, isyanı bizlere çirkin göstersin. Allah imanı sevdirsin. Sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Evet kardeşler, kavramlar dersine devam ediyoruz. Geçen hafta benam dersini biraz giriş yapmıştık. Nedir, ne değildir, onun üzerinde e, duruyorduk. Bu hafta ise daha iyi anlayabilmemiz için bilim nedir, İslam ilme nasıl önem vermiştir, Cehalet neden kötülenmiştir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşler. Gelen vahye baktığımızda Kur'an ve sünnete Allah Azze ve Celle gelen bu vahiyde bizlere yaratılış amacının sadece kulluk olduğunu bildirmiştir. Yani insanın yaratılış, amacı nedir? Gayesi kulluktur. Ve Allah'a kulluksa kişinin yapmış olduğu, eyleme döktüğü her noktada aldığı isimdir. Yani tutum ve davranışlardır. İşte bu tutum ve davranışlar hep insanların bilgi, birikimleriyle gündeme gelen davranışlardır. Mesela Sincan tarafında bir yere sohbete gittim. Orada evin ufak çocuğu geldi. İbo, İbo diye bağırıyorum. Niye lan böyle dün Anam böyle mi çağırıyordun? He, annem böyle çağırıyor. Dedi. Yani çocuk, ana dili dediğimiz zaman, o konuşma şeklini, telaffuzunu kimden alıyor? Aldığı bilgiden, yani kendisi ama bilerek öğretiliyor, ama görsel, ama duyarak. İşte Allah Hazreti ve Celle de bizlerin yaratılış amacının kulluk olduğunu söyler. Kulluksa gündeme geldiğinde, ibadet eyleme döküldüğünde insanın o döktüğü noktada sorumluluk olma noktaları vardır. Veyahut da olmadığı noktalar vardır. Yani kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti Cehaleti nisbetinde de nedir? Tövbe etme hakkı vardır. Bunu anladınız mı? Anladın mı kardeşim? Kişinin ilmi nisbetinde tövbeden mahrumiyet vardır. Yani bilgisi nisbetinde. Cehaleti nisbetinde de nedir? Tövbe etme hakkı vardır. Bakın, İblis Allah Azze ve Celle'ye isyan etti mi? Büyüklendi, kibirlendi Allah azze ve celle kendisine iki elimden yarattığım halde neden secde etmiyorsun diye sorduğunda iblis ne yaptı büyüklendi secde etmedi ama Adem aleyhisselama şu ağaca yaklaşma dedi Adem yaklaştı mı yaklaştı bilerek isteyerek mi yaptı cehaleti misretinde yaklaştı ve Allah azze ve celle de ona ne yaptı Kaybed etme hakkı verdi. Onun için ilim çok çok önemlidir kardeşlerim. Ve e, bir tutumun davranışın oluşumunda üç temel öge vardır. Bir zihinsel öge, iki duygusal öge, üçüncüsü de davranışsal öge. Yani kalbin tasdiki, bilin iktidarı, azaların göstermesi diyoruz ya, bu üç boyut her zaman vardır. Yani, insanın bilgi boyutu, bunu kafada tasarladığı duygu boyutu, bir de bunu amele dökme boyutu vardır. Bunun üçü de, insanın öğrendiği ilimle alakalıdır. Mesela, Bugün arkadaşım birisi soruyor. Hocam ne oldu? Hayırdır? Biri mi oldu? Hacı Bayram bu kadar kalabalık? Yok. Camiyi açtılar. Buyurun tarafa dediler. Herkes ne yaptı? Tavafa geldi. Yani bir senedir kapalıydı. Göremediler Hacı, şey, Hacı Bayramları'nı. Onu ne yaptılar? Görmeye geldiler. Duydukları o. Reklamları da o. İnsanlar o bilgiye ne yaptılar? İcaret ettiler. Doğru mu? Yanlış mı? Ne yapmadılar? Hiç kontrol etti. Yani duydukları, öğrendikleri ne işe buna doğru gidiyorlar. Onun için kardeşler bu üç öğe çok önemlidir ve buna zihni, kalbi ve ameli boyut da diyebiliriz. Bu üç öğe ne kadar güçlü ve dengeli ise inanç veya kulluk da o kadar güçlüdür. Yani kalpteki, neydi kalptekiler? İnanmamız gereken, Allah alakalı. Perşembe derslerini istiyorsunuz değil mi? Allah'a iman. Nedir Allah'a iman? Nasıl iman edeceksiniz? Neye iman edeceksiniz bilirseniz. Sonra gönderdiği melekleri, meleklerin getirdiği, insanların içinden seçilen, emin kılınan insana, yani peygamberlere verilisi, bunun yanında Allah'ın razı olup da kulların da razı oldu mu deyip bir de kader boyutu ve Rabb'e inandım diyenlerin bir de ahiret boyutu var. Yani ahirete iman edip etmedin insan halkta ne yapacak? Evet. Bir bakın. Tamam. Üç öğe çok önemli. Ne kadar zayıfsa kalbi bilgi, insanın duyguları, amelleri de nedir? O derece zayıftır. Allah'tan isteyeceğini ne yapar? Gider bir ölmüşten ister, bir taştan ister veya gider bir çabuk dağlar veyahut geçenlerde bir yaz okudum ya diyor ağacı bile kestiler diyor. Falanın diyor, bir ağacı vardı insanlar onu ziyaret ediyordu diyor. Onu bile kestiler diyor yani. Yani doğru bir inançmış gibi onu bile ne yapabiliyorlar? Savunabiliyorlar. Bu da bakın bilginin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Biraz sonra gelecek inşallah anlatmaya çalışacağım. Ee, Aleyküm selam rahmetullahi wabarak Hepsi ayrı ayrı ama birbirleriyle dengeli biçimde beslenmek zorundadır. Güçlenmesi gerekir. Bilgisiz, duygusuz ve amelsiz bir kul İslam'da hiç bir zaman hoş karşılanmaz kardeşlerim. Onun için alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun ilimsiz amelsiz ilim edip aşırılaşan Yahudilere benzer. Amelsiz şey, istav, ilimsiz amelde aşırı gidenlerde ne yapar? Hristiyanlara benzerdir. Amelsiz ilimde derinleşip aşırıya gidenler Yahudilere benzerler. Çünkü onlar peygamberleri bile Ya yani Onların sözlerini bile ne yapmışlar? Kabul etmeyip, sevir etmişler. Amel etmemişler. Ahanlar. Hristiyanlar ne yapmış? Emredilmeyenleri hayatlarına geçirmişler. Allah onlara farş halde yine de yerine ne yapmamış? Getirememişlerdir. Yani emredilmeyen işleri yaparak sapıtanlar da Hristiyanlar olmuş. Aleyhisselatü ve Vesselam ise bizlere onlara karışık karşısına ne yapacaksınız? Evet. Uyacaksınız diyor. Ve onları sapıtanlar kardeşlerim elem dersiyle devam ediyorum. Hristiyanlar kim sapıttı? Hocaları. hocaları. Yani hocaların adı mı orada? Rahipler. Evet. Yahudu kim sapıttı? Aha. Yine hocaları. Oradaki adı mı? Bizi kim sapıtıyor? Hocalar. Kodalar sapıtıyor. Yani geçen haftaki dersten bağlantılı gitmek için söylüyorum. Eğer alim hakka hizmet ediyor ücretini haktan istiyorsa bu hakikaten öyle. Ta dağdaki, kırdaki, denizdeki balığa kadar dua edilen birisi. Ama hakikaten aynı yerden sulanıp da hakka değil de halkı yaşayan bir düzene veyahut bir tağuta veyahut başka bir şeye doğru yönlendiriyor saptırıyorsa bunun da neydi? Belamdı ve Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki sıfatı tabiri neydi? Yanına gitsen de solur, uzaklaşsan da ne yapar solur. Bir köpeğin misaline yani köpeğin ahlakına benzetiyorum. Veyahut Cuma Suresinde koca koca kitapları sırtında taşıyan bir. Neye benziyor? şeye benziyor. Bir. Evet. Demek ki, çok çok önemli. Bilgisiz bir ibadet ne kadar anlamsızsa, duygusuz bir ibadet de o kadar kupkurudur kardeşler. Yaşanmayan bir dini düşünmek mümkün değildir. Bütün inan sistemlerinde şu veya bu oranda bu üçlü anlayışa her zaman rastlarız. Yani hem kalbi, hem duygul olarak hem de amel olarak bunlara ne yaparsınız görürsünüz ve ilim olmadan ideal anlamda mükemmel bir Müslümanı da bulmanız mümkün değildir. Çünkü ilim insanda Allah korkusunu artırır ve ilim de ilimden kastım tevhiddir. Tevhid de insana ne yapacağını ve ne yapmayacağını da ne yapar öğretir. Yani yanlın doğruyu Kötü yanlışı birbirinden ayırt edecek, Allah ona ne yapar? Bir nur verir, kazandırır. Allah bunu kazananlardan eylesin kardeşlerim. Yoksa bunun alternatifi olan cehalet ki bir Müslümanın cahil olması düşünmemez, mümkün değildir. Siz düşünebiliyor musunuz? Hem Müslümanın diyecek hem de cahil olacak. Müslümana cahil kelimesi çok abestir, yanlıştır, yakışmaz. Ve Müslüman kendini cehalette bırakması hiç hiç doğru. Ne atmaz Olmaz kardeşler. Olursa ne olur? Çok perişan olur. Ve fatura da cahil insana kesilmez. Dine kesilir. Şuna bak lan Müslüman sakalına bak, yaptığı işe bak. Şuna bak, bak ticaretine bak. Şuna bak ağzından çıkan lafa bak diyerek kesilen fatura o kendini geliştirmeyen, ilim etmeyen Müslüman'a değil. Hep kesilen fatura dinedir arkadaşlar. Onun için Müslüman, alemi de, belamı da ayırt edebilmesi, önce kendini yetiştirmesi gerekir. Önce kendisinin, şu İslam'ın değerlerini, ana başlıklarını ne yapması? Yakalanması gerekir. Ben hepiniz alim olun demiyorum. Sahabe alim değildi. Ama onlar, dinlerinin ana temel maddelerini ne yapmışlardı başlıklarını öğrenmişlerdi. Bir müslümanda üzerine düşer temel başlıkları ne yapması öğrenmesi gerekir. Cahil bir müslüman mümkün değil düşünemez. Ve bunun vebali de çok büyüktür ve çok ağırdır kardeşler. Allah sizlerin ıslah etsin. Bakın İslam kendisinden önceki döneme ne isim veriyor? Hangi dönemdeyiz biz? Ve yeni emekli oldum. Bırak bir kahiliyeyi Kendisinden önceki dönemin adına İslam, cahiliye de kardeşlerim. Cahilliği İslam, temelinden reddederek insanlığı neye sevk etmiştir? <gülüyor> Bilme. Bakın ilk inen ayet ne şey? Kime söyleniyor? Okuma yazması olmayan birisine söyleniyor. Oku! E ben okuma bilmem. Yaratan da bunun adıyla oku. Kime söyleniyor bu? Okuma yazması olmayan birisine. Bakın İslam cahiliyeyi böyle reddediyor. Demek ki Müslümanın da ilk şiarı ne olacak? Okumak Okuyacağız arkadaşlar. Okumamız gerekiyor. Eğer okumazsak belli hatları birbirinden ne yapamayız ayırt edemeyiz. Ve Müslüman okumakta yetinmeyecek. Bakın ayet-i kerimede oku, oku, oku. Bir mi? İki mi? Üç kere, üst üste diyorlar. Üst üste demek ki bunda önemlilik var. İyi mi var? Tembih var. Ama ben okumam. Sen oku diyorsun ama Ya Rabbi ben okumam, ben anlamam. Benim kafam kalın diyorsan kalın kafalı olan birisine gidim bakın şu an en popüler değil, en basit bir takımın yabancı futbolcusuna kadar atlarını çok rahatlıkla sayaklıyorlar. Doğru mu? Ve en böyle geri diyen, ya ben sohbeti dinliyorum ama 10 dakika sonra unutuyorum hocam diyenlerin bir buçuk saat sürüyor değil futbol maçı? Bir buçuk saatin Hangi aralarında, kaçıncı dakikasında ne yapılmış? golüne, penaltısına, bilmem nesine. Hepsini adam çok rahatlıkla ne yapıyor? Hatırlayabiliyor. Sizin burada yapmanız gereken beyninizi sevdiğiniz yere yönlendirmeniz arkadaşlar. Yani sizin bedeninize bir gıda giriyorsa hayatınızı ikame etmek için ruhunuzun da bir gıdaya ihtiyacı var. Tavuk o ağızdan girince tavuk olarak çıkmıyor. Artık bedendeki yeri ne alıyor? Senin bedeninle ne yapıyor? özdeşiyor? Ama arıya bakın bütün çiçeklerden özü alıyor. Her hayvanın çıkardığı pislik olarak anılırken arının çıkardığı ne olarak anılıyor? Allah Allah. olarak mümin de arıya belgesidir her şeyin özünü alacaksınız kafasını bırakacaksınız temiz olanlar kafanızda kaldığı zaman bu ilim sizleri hem dünyada hem de ahirete ne yapar faydalı kalacaksınız kardeşler unutmayalım ki ilim rehber rehberdir hedeflere ilimle varılır ilim aynı zamanda ışıktır şimdi şu ışıkların hepsini kapatalım ne olur varan evet. demek evet, ışık faydalı Işık, karanlığı ne yapıyor? Götürüyor. İlim aynı zamanda <gülüyor> şifadır. Nedir? Hastalıklara devadır arkadaşlar. Her türlü mikrop, her türlü hırsatlıktı, hasetti, kıybetti, çekememedi hırslı, merkezi, şandı. Bunların hepsi ilimle ne yapar? <gülüyor> Kırılır gider. Onun için ilim hakikaten çok önemlidir. Ve yeterli ilme sahip olmayan insanlara bakın, hep kurafelerde boğulup gittiğini görürsün. En basit, bir camiye git, namazı kıldın, selamı verdin mi? Adamlar tesbih çekecek. Bir bakar birisi sakallı mı? Hemen bir elme boncuk atar, bir de gülüm ses Ne kadar güzel iş yapıyor. Paylanan çek, inan çek, erken bile atar. O adam, bak yetersiz bir bilgiye sahip, seni bilgisizlikten suçluyorlar. Aprotes bir bak bakayım nasıl sana şartlar. Onun için bilgi çok çok önemli. Yetersiz bilgi ise yetersiz bilgi ise insanı bidata ve hurafeye ne yapar? Boğa. Burada şuna dikkat edelim kardeşler. Geçen haftan mı anlattım size bu bir çeşmeden içenlerin delirme hikayesini. İlim İlimeden nerede ilmi kendine saklarsa. Bunu ışık olarak bir tarafa yansıtmazsa e, düşünün bir bidatçının bir hurafecinin eksik bilgi olanın e, davetiyle bizim davetimiz aynı mı? Şuraya bir adı yalan menzilci bir manyak demeyin neyse cahil deyin bir gelsin vallahi hepiniz hadi kurban menzile gidek, şuraya gidek, buraya gidek diye yani toplumun atmasa tek tek birinin damarına girer doğru mu? Ama hakikaten gerçek ilmi bildiğini söyleyen insanlar kaç kişiye bu ilmi anlatma ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Eğer bu ilmi ışıtmazsanız, haramını aydınlatmazsanız o bidatçı, hurafeci seni her yerde eder. O konusu sen konuşamazsın. Bugün öyle hallere gelmiş ki bir bakıyorsun al onlar camide yatıyor Hacı Bayramda. Ya ne oldu? falan gandil günü. Burada yatarsan adam günahından aranıyor. Düşünebiliyor musun onu? Adam çoluğuyla, çocuğuyla oraya geliyor yatıyor. Ya maalinde gidiyor yat. Yatacaksan yok orada olmaz. Niye? Orada hatıba bol araba Oraya geldi. Bakın eksik bilgi insanları nereye kadar getiriyor. Benam dediğimiz sıfatlarsa bu sisveyi devam ettiren insanlardır. Alimler bunların bidat olduğunu Güzel bir şekilde anlatarak doğru insanlara nedir? Anlatan haykıran insanlardır. Bizlerse dinleyen insanlarsa ne yapacağız? Onun ikisini ayırt etmeyi öğreneceğiz. Yani birisi bize gelip hitap ettiğinde mesela Abdülcelil Hoca'ydı hatırlarsanız. Allah razı olsun. Selam var hepinize. Ee, yine size bir ders yapmak istiyorum. Sünnetin önündeki engeller neler diye. Allah razı olsun. Ben de çok iyi olur hocam dedim. İlk uygun olduğu bir zaman bir cumartesi ders yapacak inşallah. Ve sizden çok memnun olmuş. Beni diyor o topluluk yani şeye getirdi diyor. Bak arkadaşımız burada sohbet ederken onun birçok yanlışını anlattığı yerde yakalayan kardeşlerimiz oldu mu? Evet. Oldu. Neyle oldu? Büyümle oldu. Eğer sen Bildiğin bir bilgi yoksa doğru bilgi anlattığında neyle mukayese Aynı şu kuşlar var ya yuvada durur, ana kuş dolaşır, getirir ağzına açar kuşa, aynısı işte Yani bu yenir mi yenmez beni, öldürür mü öldürmez mi, yarar mı yaramaz mı, ne yapmazsın? Düşünmezsin. Ondan sonra demin arkadaşımızın birisi oradan buradan diyor. Ya diyor bu hafta İlmi Teymiye'yi de anlatacak. Çok önemli bir şey. Hemen madem olmuş gibi atlıyorlar. Niye? Çünkü kendine yakın bir şey anlatmıştır bir cümle. Bu da onların hoşuna gitmiş. Eğer o safları siz doldurabilseniz anlatılan oradan hep temiz kat olmayacak mı? Onun için ilim insanda kapalı ne yapmayacak? Kalmayacak. Yani bir ışık olacak. Ve Eee ata sözlerine de baktığımızda yarım doktor candan, yarım hoca da dinden yapar derler. Bunun altında bir hadis-i şerif var biliyor musunuz? Yani hadisi zikretmeye zikretmeye ata sözleri olarak zikrediyorlar ama Allah Resulü Aleyhisselatü aleyhi ve sözünü söylemekten imtina ediyor biliyor musunuz? Cihad batlarını okursanız şöyle bir rivayet gelir. Aleyhisselatü Vesselam bir gün cihada, sefere çıktığında bir iş ölüyor, bir yere gidiyor. Ordu bir yerde konaklıyor. Konakladığında sahabenin bir tanesinin kafası yanıyor. Akabinde ikkılam oluyor. Ve namaz vakti geliyor. Soruyor, bana ruhsat yok mu? Geliyor birini yok diyor, gusredeceğim. Ona geliyor yok, adam gusrediyor. Yarı ona gidiyor ve ölüyor. Ali Şerif geliyor gelir kendisine haber veriyorlar. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürdü. cahilliği şifası forma fesalar şey diye oraya beş koyar, nekte geri yana ne yapar? Tikar Yani bu hadisi bak çıkarıyorlar Ne? Yarım doktor candan, yarım hoca dinde. Ve evet, bir hadis-i şerifte boş adamın kafasında kırk tane şeytan vardır diyor. Bir gittik bir arkadaşlar. Nerede Faruk? De ha. Adamlar sözler yazmışlar tahtaya. Boş adamın kafası şeytanın çalışma odası. Yapsana lan hadis-i şerif oraya. Altına Hazreti Muhammed yazsa hadis-i şerif yazsa ona bu dinci diyecek sözü yazdım mı herkes ne yapıyor? Dinliyor. Halbuki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Ve yolların en güzeli kimin? Allah'ın sunuluyoru. Allah Biz bunları öğrenip olduğu gibi aktardıkça karanlıklar aydınlanacak arkadaşlar. Eklersek, çıkarırsak eklediğimizde ne olur? Ha olmuş zaten. Sünnet gitmiş, çıkarırsa e, sünnet bize şey değil, nereden geldiği meçhul deriz. Kur'an bize yeter deriz. Ne ekleyeceğiz? Et Öte çıkaracağız. <gülüyor> Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim sözüme ya söylemediğim bir şeyi söylerse cehennemdeki yerini ne Bugün bakın hep Allah adına ve iyilik adına öyle şeyler uydurulmuş ki hadisler soruyorlar adama sen bu namazı nereden çıkarttın? Ya diyor, aksamdan yat Müslümanlar gevezelik yapıyor, arada çok kısa. Ben de dedim ki iki rekatta bir oturarak namaz bularsanız, tabi nur namazı olur. bunlardan da evladını koyarız. Ya yap desen yapmazlar. Git bak bugün akşamdan yat sarısında iki rekatta bir selamdan sekiz rekat namaz bularlar. Ula bizzat de anlatamazsın. Yani doğru değil. Doğruyu öğrenemediğinde batılı çıkaramıyorsunuz. Onun için ilim dediğimizde doğru ilmi öğrenmek zorundasınız. O gün hocamız dedi ki burada sohbetinde bir gecede kas 4400 kat dört yüz mü, mü falan hemen bir arkadaşımız ne yaptı? Yakaladı oradan. Niye? Çünkü ters, ne kadar? Neredesin hemen falan yerdedi. Tamam kaynağına bakılır, yanlışa bırakılır. O kadar. İlim varsa bunu ne yapıyorsun? Sözünün arkasında durabiliyorsun. İlim yoksa ama ilim deyince insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kardeşler insan diyor bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bilecek ama dini normal Soruyorlar ya Allah Resulü buna hemen ihtiyarları diyor ihtiyarları zinada pirifane olduğunda gençleri söz dinlemez olduğunda ve bir adam birine iyilik yaptı dediğinde o diyecek ki diyor, muhakkak bunun bunda bir çıkarı var. Onun için iyilik yaptı. Bakacak, bulamayacak. Vay enayi, nelerini buna yedirdi diye diyecek zaman diyor. Yani infak gidiyor, sadaka gidiyor. Ölçü ne oluyor? Yani bil olan ilah gidiyor. Ya para, ya şöhret, ya güç ilah ne zaman? O zaman oluyor. İşte izin alimde, alim de, belanda birbirine ne yapıyor? Karışılıyor. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Hayırdan ayırmasın. Onun için ilim sıradan bir olay değil sıradan bir olay olarak da algılanmamalı. İlime değer verilmeli. Aynen insanın yediği, içtiği şeylere değer verdiği gibi siz zararlanan şeyler yeri misiniz? He? Çok sorarsanız dahi bir mantarla bu adamı öldürebilir diye yanaşmazsınız değil mi? Peki çocuğunuza hiç bir yeni kitap alır mısınız? Geliyor şimdi ben kitapçıyım. Reklam yapmak için ama Ya hocam bir çocuğum diyor, 11 yaşında bunun anlayacağı bir kitap var mı? Ben hemen oradan tutuyorum. Diyor, Kur'an'ı veriyorum. Anlamaz, zaman, ne anlayacak? 4 yaşında alim oluyor. hatim ediyorlar. Adamlar hafız oluyorlar. Sen 11 yaşında çocuğum anlamayacak. Ama bu kreşe gönderir neydi belirsiz, yabancı kelimelerle şarkıyı, türküyü öğrettirir. O çocuk söylediğinin ne kadar memnun olur. Onların etkinliklerine katılır, ücretlerini öder veya spor faaliyetlerine gönderir çocuğunu. Onlarda da güzel tuzaklar vardır. Aylık yakışık imtihanı diye cep imtihanları vardır. Onlara verir ama bir Kur'an'ı gelip de çocuğuna ne yapmış? Öğretmez. Onun için ilim dediğimizde gelen nesilleri de ne yapacağız? Eğiterek gideceğiz. Sadece kendimizi de eğiterek ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz kardeşlerim. Onun için gıdalar çok çok önemli. Nasıl ki yediğimiz gıda hazmedilemediğinde vücutta sıkıntı yaparsa zehirli ilimler de vücutta her zaman ne yapar? Sıkıntı yapar. Adama bak. Aldığı ilimde evlenmeyeceklerdir. Evet. Hristiyanlar gibi gidiyor kiliseye kendini ne yapıyor? Vakf ediyor. Niye rahip derler biliyor musunuz? Rahip ya da rahibe. Neden dediklerini biliyor musunuz? Evet. Evlenmiyorlar. Evet. Evlenmiyorlar. Niye? Adem'i hava aldatmış da cennetten mahrum etmiş. Eğer bunlar da çiftleşirse evlenirlerse cennetten mahrum olurlar. Yok Tasavvufta da aynısı vardır. Bugün 40 gün mezarın altına girip Orada deli gibi kalmaları, onlara göre şey erme, kafa yiyor adam, çıkıyor, her türlü sözü söylüyor. İşte bunlar diyor, Allah'tan gelme, batın sağından solundan yaklaşamaz deniyor. Bunların sözlerini yapılıyor? Kur'an gibi insanlara çok rahatlıkla öğretilebiliyor. Bugün bir isale biraz söz söyleyebiliyor musunuz? Bir mevlana'nın sözine bir kitabına bir söz söyleyebiliyor musunuz? Veyahut bir İmam-ı Hep de bir saçmaşır. Niye şöyle gelmiyoruz? Çünkü zayıf ilimli insanlar çoğunlukta dünya Müslüman cahil olmaz değil mi? Biz Müslümanlarsa kalitesiz, ihlatsız, davetsiz olduğumuz için birbirimizden uğraşmakta, davayı gündeme getiremediğimiz için ne hale geliyoruz? Bunlara bak ya, bunlar, bunlar, Peygamberi bile inkar ediyorlar, Sünneti bile inkar, inkar ediyor, şafat inkar kabirleri yıkıyorlardı. Düşünebiliyor musun? Yani dinimizin temel bileği, kaideleri neler varsa, bunları ret kaldırıyorlar. Halbuki şöyle bir oturup düşünseler, eli Sünneti bir bunlar. Ama insanlar Kuran ve Sünnet'ten uzak yaşadıkları için onlara ne yapıyorlar? Böyle besliyorlar. Onun için kardeşlerim Allah bizlere e, nasıl sevdiğimiz güzel gıdaları seçip de yiyorsak güzel ilmi nasip etsin. Aynen arının o kadar çiçeğin içinde bir tane kötü bir şeye koymayarak hep özlerini seçtiği gibi seçip bilmeden eden şurada bırakmayan sonlı kullardan Unutmayalım kardeşlerim bu Celil deriz bu Cehil'i kim olduğunu biliyor musunuz? Cahillerin babası. Devlet başkanıydı. Bir gücü vardı. Bir komutandı. Öyle bir söz sahibiydi. Hız cahil birisi değildi. Yanlış bilginin adamıydı. Ve yanlış bilginin adamı olduğu için ona ne dendi? Cahillerin cehaletin babası dendi. Hakkı kabul edemedi likrar edemedi. E bugün Ebu Cübeyl Cahil değil mi? Demiyorum. Ama İslam onun bildiği doğru kırıntılarıyla mutlak doğru arasında bağlantı kuramadığı için ona cehaletimle başladı. Ondaki bilgi kırıntıları doğru bilgi değildi. Evet eh, cahillerin atası. Ama Kur'an dünya hayatının sadece zahiri bilgilere sahip olmadığını söylüyor ve diyor ki, onlar dünya hayatının görünen kısmını bilirler. Onlar ahiretten habersiz diyor. Rum suresinin 7. ayetinde. Yani bu tip insanlar, belam tipli insanlar hep dünyanın görünen kısmını isterler. Saltanatını, gücünü, mevkisini, rahat yaşamayı, insanlar içinde söz söylemeyi, yani Şeyhul İslam olmayı ben bilirim, en üstteki ben olayım ama alim olan isminin bile bilinmesini istemez. İmam Bukhane'nin öldüğünde, yanında kaç tane talebesi vardı biliyor musunuz? Ki, öldüğünde yeryüzü insan olmadı. Çünkü doğruları konuştuğunda alın, doğruları anlattığında yanında insan kalmış. Ölünce tabii. Kimi ayıp olmasın diye gelir. Ya, kimi gitmezsem Gınar diye gelir. Kimi iyi ki kurtuldu şimdi gideyim de, hakikaten gözümden görürüm mü diye gelir. Kimi de Allah rızası için evet. gelir. Değişik yani. Evet. Tabi bizler inşallah tehlük ehli diye geliriz. Evet kardeşler bir de cahillerin şöyle bir sözü vardır. Benim kalbim temiz. Sen buraya bak. Kardeşler ilim Sayın Müftü Bey Bilim ancak kalbin teşkiye edilmesiyle temizlenir mümkün olur. Yani, cahillerin dediği gibi benim kalbim temiz demekle bu mümkün değil kardeşler. Ancak ilim kalbi ne yapar? Temizler. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ilim bir nurdur kardeşler. O nur insanı ne yapar? Korur. Böyle etrafından aynı bir küreye alır gibi ilim korur. şey mi yapacaksın? Allah'tan korkar. Birine zarar verecek. Hesaptan korkar. Allah'a karşı bir günah mı istenecek? Hesaptan korkarak ne yapar? İlim kendini insanın çekip zem verdirir. Ama günahlara baktığımızda günahlar alenen mi istenir? Gizli istenir? Nasıl istenir? Hırsız gündüz mü yapar? Gece mi? Şimdikilerine bakma. Şimdikiler artık işi cıvıttı da. Ama gece değil mi? Hayse, Çıdat günde mi bu suksu yapar? Kapalı yerlerden. Günaha bakın hep gizlilik hakimdir. Yani cahiller hep bu yolu seçer, ilimse hep aleminiktir kardeşlerim. Bu karanlıkları ne yapar? Hep yırtar. Bu perdeleri yırtar. Bunların haram olduğu insanlara ne yapar? Gösterir. Ve temizlenme de bununla alakalıdır. Kalbin teşkiyesi özellikle amelle ve Allah'ın çizdiği sınırlara yaklaşıp yaklaşmamakla bellidir. Ve bu bakımdan ilim takvasız olmaz. Ve alim dediğimiz insan da ilmi hayatına geçiremiyorsa ona da alim denmez. Ne demek biliyor musunuz? Demin Ebu Cehil'e ne dedik? Bilgi kırıntısıyla yuvarlanıp giden o da ancak bilgi kırıntısıyla kendisine alim dedik adamdır. O kadar. Onun için amelsiz teşkiye mümkün değildir ve Kur'an'ın buyurduğu gibi Allah'tan ancak kim korkar hakkıyla? Alimler. Bilgi kırıntısı olan insanlara bakın, anlattığına bakın çok güzeldir, çok kadar güzel anlatıyor, tevhid dersin, dinlemeye dayamazsın, ne kadar büyük alim dersin ama hayatında Allah korkusuyla alakalı hiçbir hareket göremezsin. Bir türlü bağdaştıramazsın. bunlar ne diye. İşte bu bilgi kırıntısıyla bir yere geldiğindendir, alimlendendir. Çünkü öğrenilen ilim insanı ne yapar? Önce orayla korkutur. Sen Allah'tan korkmuyorsan karşısındaki insana Allah korkusunu nasıl vereceksin? Belanın yaptığını ilk sendeki ihsat Allah korkusunu ihsat etmek değil mi? İlmiyle amel etmeyen de hareketiyle seni ikisat eden insandır. O da zalandır. Alim değildir. Ve İslam okumaya, ilmeye ve ilmi elde etmeye çok önem vermiştir kardeşlerim. Bunun için mesela günde beş vakit namaz kılma farz mı? Allah razı olsun. Ne kadar bilgiler Sahabelere baktığımızda hasta bile olsa iki kişinin omuzunda ayaklar yerde sürünerek nereye gidiyor sahada? Aferin bak herkes biliyor. Ne için gidiyor? Hayır. öyle. Evet. Münafık demesinler. İlim nerede? Doğru. Verdiğin cevap doğru da benim istediğim değil. Münafık demesinler. Bugün camilere gidiyor muyuz? Tam sordum. Gidiyor muyuz dedim. Gidiyor musun evet. Fatih dedim mi? Biz de Allah'ın evini, ilim meclisi olan medreseyi meleklerin yuvası olan yeri ne yaptık? Terk ettik. Karanlığa terk ettik. Kendimizde karanlığa terk ettik. Oralar ilim, ilfan yuvaları. Buralar ilim, ilfan yuvaları değil. Şu dernekler. Dernekler ne nedir? Bunu kazanacak o Bugün belki Hayır işleyen, hayır düşünen insanlar var aramızda da hayır oluyor. Yarın bu insanlar gitsin, buralar karanlık olacak. Bunu biliyorsunuz. Aydınlık olan yerler Allah'ın evidir, insanların kurduğu yerler. Anlatabildim. Bu camiler bizim yerimiz. İşte, o camilerin kıymetini bilemeyince insanlar da hep böyle yerleri seçmeye başlıyor ve camide alınacak. Burada ne yapılmıyor? Alınmıyor. Düşünün şimdi her gün namaza giden beş vakit namazı mahallesinde çalıştığı yerde devamlı takip eden bir insan gittiği her yere doğru ilmi işi götürecek mi? Her gördüğü bidatla, hurafeyle uğraşacak mı? Gündem oluşturacak. Bir olay olacak, bir şey olacak bir sütre öğretecek bir başka bir şey, yani herhangi bir şey öğretecek ve ne olacak? Bu davet olmuş olacak Ama Müslümanlar bunu terk edince kardeşler, inanın asıl kolun orada kırılmış oluyor ve bu yanlarda yapılan ilim bize fazla ne atmıyor? Fayda vermiyor. Allah hepimize hayır versin. Tekrar bunu Rabbim bizlere istiyah etsin. Tekrar kazanmayın nasip etsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin yanında dört duvarın arasında bir yer vardı. Bir oda. Ona ne denir biliyor musunuz? ashab kaldığı yer. Orası ilim, infan yuvasıydı. Ve insanlar... Bakın. Evet. Orada insanlar evinden, barkından gelir. Sırf ilim etmeye ve orada alacağını alır, evdekilerini özlerse ve ihtiyacı olduğunu geriye ne yapardı? Dönerdi dedi, çok insan çıktı oldu. Ama hep caminin dibindeydi bunlar. Hep caminin yanındaydı. Çünkü cami, her zaman tevhide davet eden, her zaman ameli hatırlatan çok çok önemli nedir? Bir davetçi sıfatındadır, dilsizdir ama bizim yapamadığımızı bir cami görmüşsüyle ne yapar? Yapar. Allah hepimize hayır versin. Demek ki okuma, ilim etme çok çok önemli. Ve Allah-u ve Aleyhisselatü ilk emir nedir? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla okunma suresi. Ve kardeşlerim, Bakara suresinin 30. ayetine baktığımızda ki nedir bu ayette? Osman Allah Azze ve Celle bizleri ne için yarattığını söylüyor. Yeryüzünde bir halife olarak yarattığını söylüyor. Ve Allah Adem'i yarattığında onu ne yaptı? Her şeyin ismini, ilmini ne yaptı? Behretti, arz etti. Ve melekler ona ne yaptı? Secde ettirdi. Peki insan bu konumunu koruması gerekmez mi? Nasıl koruması gerekecek? Allah'ın ilmini mi öğrenerek gerektirecek? Yoksa ondan sırt çevirip eskelesafirin, eskelesafirin dediğimiz aşağıların aşağısına hangisi? Hangisi? Hiçbir zaman hiçbir zaman Azze ve Celle'nin kendisini halife olarak yarattığını ne yapmayacak insan unutmayacak kardeşler. Işte. Ve dikkat edin ilme insanlık tarihinde, İslam dışında herkes değer verir. Yani taklit sistemlerde kendi ilimlerine ne yaparlar değer verirler ama İslam'ın ilme verdiği değer hiçbir sistemde yok arkadaşlar. Yani İslam'ın ilme alime verdiği değer hiçbir sistemde nedir yoktur ve alimlerin faziletleriyle alakalı baklara baktığımızda dağdaki karıncaya denizdeki balığa kadar hatta gökteki kuşa kadar onun için tövbe istifar ettiği gelir. Ve kim Allah yoluna giderse ilim etmeye ummadığı yerden ızıklanacağını, cennete giden yolun kolaylaşacağını yani ilim için Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde o kadar ölücü olarak, teşvik edici olarak bilgiler gelir ki buna rağmen bizler ne yaparız? Hı? Öyle mi yapıyoruz? Ve hadis-i şerif-i iki hariç doğuması. Birisi. Herkes neye talip oluyor? Bakın birisi. Şimdi değil mi? Birisi ilme. Öbürü. Ezden mi gösteriyor? Ezden yok ki. İki faris duymaz diyor. Birisi ilme talip olan, birisi dünyaya. İkisi de diyor hışlandıkça hışlanır. Allah diyor bilimin zenginliğini kalbine, birinin zenginliğini de iki kaşının arasına koyar diyor. Birisi hışlandıkça hışlanır, dünyadan ancak kendisine takdir edilen gelir diyor. Kader dersini hatırlarsanız ana rahmindeyken bir melek geliyor ne diyor? Bunun üstüne alacak olacak? Değiliyor. Öbürünü ise kalbine diyor konur. Dünya onun ayağının altına ne yapar? Kişirilir. Üçüncü sınıftan ne yapılmıyor? Bahşedilmiyor. Allah hepimize hayır versin. Amin. Sevdiği amelleri sevmeyi nasip etsin kardeşlerim. Amin. Her kötülüğün hatta her küfrün, şirkin baş sebebi bilgisizlik ve cehalettir kardeşlerim. Bakın birine bir şey anlatın. Ya arkadaş, ben bunu bırakmam, ben bunu böyle öğrendim. Atalardan böyle yapıyor derler. Görürsünüz bak. Siz söz neden? Yani. Cehaletli bir Yarın bu adam bu bidat istiyorsa inan vallahi şirketi istiyor. Atası yapıyor diyor. Onun için her türlü kötülüğün, her türlü kötülüğün kapısı şirkin dahi nedir? Bilgisizliktir, cehalettir. Görün Hacı Bahlama, o senin arkadaş ne diyordu? Şimdi tavuk kesme veya oradan buradan almanın haram olduğunu söylüyor. Kendisi bir tavuk aradı bir arkadaş. Şimdi geliyor Hacı Bayram'ın oradaki satanlara, e oradakiler normal tavuk fiyatına satmaz ki 3 liraya 30 lira diyor adam. Oraya gelen atlar çok biliyorsunuz. İnek kurban ekşi büyük para. Kuzu i̇şte etse büyük ama tavuk olduğumuz biraz daha az. Ama 30 lira 50 lira ne yapıyor? Yürüyorlar. Gene de kesmiyor zaten. Oturuyor akı içiyor. Öbürü kestiriyor. Parayı veriyor. Etiyor öbürü yiyorlar. Şimdi düşünün kardeşler. bilgisi cahil insan neler yapıyor? Halbuki Allah adına kes o kurbanın. Gidip oraya bir şey kesmesi hem malından ettiği gibi hem de o adamı ne yapıyor dininden? Edebiliyor. Bak sırta düşebiliyor. Halbuki işte Allah'tan işte kurban mı keseceğim? Ayya yani kurban yani senin oraya gidip de o kurban kesmen, istediğin şeyi e, ondan istemen, sana o kapının açılmasına ne yap? sebep olmaz kardeşlerim. Onun için ilim bu kadar nedir? Çok çok önemlidir. Ve küfrün ne demek olduğunu ve hangi yolların kötü olduğunu biz yine gelen Allah'ın vahhiyle, ilmiyle öğrenmiyor arkadaşlar sanki Hangi müşriye gelen doğru olarak geldi? soruyor. Herkes daha önceki geldiği yerini bir düşünsin. Kimi diyor ki biz eğer böyle girmen falan yere giderdik, şunu da bunu da attırdık. İnanın cehaletle batıl olan akidelerindeki yaptığı davranışları, hareketleri istiyakı tevhid ehli olduktan sonra kardeşlerimizin yapamadığını görer. Batıl olan davalarında insana şeytan bir engel koymuyor ki. Meydan senin. Yap, yapabildiğin kadar diyor. Ne yapsa bir de rahat, rahat, kabul olmuyor. Eğitilen tevhid meydanında saklan da anlamdan etelim. Ayağını karesin. Ayağı i̇şte bilgi tevhid meydanında saklanmayı istiyor. Orada hareket edeceksin. Ve bilgi ilim de kötü ve yanlışı insana ne yapıyor? Burada ayırt ediyor. İlim yoksa bunları ayırt etmemiz mümkün değil kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Onun için ilimsizlik, şiddetle kınanır ve Allah Azze ve Celle Enam suresinin 35. ayetinde hakına cahillerden olmak Kim söylüyor? Allah diyor. cahillerden olma. Ve kulları içinde Allah'tan ancak layıkıyla alimler kork. Buna biz ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ve Kur'an'da ilim ölmüş, bilenle bilmeyenin de bir olmayacağı karanlıkla aydınlık bir midir? Duyanla duymayan, yani şahır olanla olmayan, kör olanla gören bunlar bir olmadığı gibi bilenle bilmeyen de nedir? Bilmiyorum. Aynı biriktir. Onun için kardeşlerim, İslam ilmin, alimin ve ilimle uğraşanların derecesini yükseltmiş ve bizlere bunu da ne yapmış? Teşvik etmiştir. Evet. Allah içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin değerini yükseltir demiştir mücadele 15'te. Evet. Demek ki ilim bu kadar önemli. Ve İslam'da alime baktığımızda İslam alimine diyor? Bilgi sahibi olan işte bilgili bilgi düzeyinde, bilgi birikiminde e, birçok şey olan, e, hazinesi dolu olan veyahut bir şey sorduğunda hemen e, doğru olarak cevap verebilir insan olarak bakıyor. E, İslam'da alim Allah'ın kitabını baştan olmak üzere ve Resulullah'ın sünnetini öğrenip hayatına geçire ve insanlara doğruyu nedir? Geçtiren manasındadır. Ve alimi İslam'daki en önemli görevi ya da birinci görevi nedir? İyiliği emretmek kötülükten ne? Neymiş alimin görevi? C. Benanın görevini kötülüğü iyi göstermek iyiliğe kaka demek. Bunu anladınız mı? Kötülüğe iyi demek İliye kaka demek ve hakkı gibi demek. örtmek onu hatırlatmak. Yok ölme bile ne yapmak? Yıkılmamak. Geçmişe baktığımızda Yahudilerin ve Hristiyanların insanlar nasıl aldattığını biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? Hep eshaneler, saine. Günümüzdekileri nasıl aldattığını biliyorsunuz. He? Ne Erken miyim? <gülüyor> Mesela birkaç <gülüyor> tane anlat. He. He. borç için eden. Ha, babadan kurt olmuş, anadan kurt olmuş, çocukları da melez olmuş. <gülüyor> Onu derler değil mi? <gülüyor> evet. dünya insanlar toplanmış, Allah'a zikir çekiyorlarmış, Allah'a müjderlarmış. <gülüyor> Sarhoşun biri gelmiş kendinden şöyle bakmış. Sonra o bir ölmüş o. Ölüm meleği onu götürürken hemen Abdülkadir Geylani gelmiş, kulücünü çekmiş, adamın kafayı koparmış, bu demiş bizim zikrimizi gördü. Cehenneme gidemez, bu cennetlik. Melekler şaşırmış, Allah'a sormuşlar, ben ona hepsini bağışladım demiş. İnsanlara anlatılan nedir? bu? adı menzile giden sıfır ayı da bırakır, içkiyi de bırakır. Vallahi bırakır, billahi bırakır. Böyle diyorlar şimdi. Bırakmışlardır. Bak, iki şeyler diyor. Ama hak böyle demiyor. Ne yapıyor? insanlara bunları empoze ediliyor. Oraya giden anasından doğduğu gibi ne yapılır? Tertemiz olur. Onlar gece sağından sonuna döneni bilir. İşte şunu bilir, bunu bilir. Ve en son Mollalıkta da onların imtihanları nedir biliyor musunuz? Karısı çürül çıplak, şeyhlerinin odasında bildiğin geceleyecek. Elfin imtihanlarından birisi. Kalbinde zeyde kadar e şeyhlerine bir şey çekmeyecek. Öğrettikleri ilim işte bu. Şey Ve bunu doğru olarak kabul ederler. Yani derece atlamak için her türlü buyruzluğu, kavaklığı bile yaparlar. Ama gel Allah'ın kitabını öğren. <gülüyor> Kim tercüme etmiş? Geldi de bizim salaklara gel. Sakın diyor, hadis okumayın ha, saparsınız diyorlar. Bizim içimizde de çok salak var. Hem de Medine Mevdu'nun salak bunlar. Sakın diyor, hadis okumayın. Sapıtırsınız ve bu Türkiye'deki daveti diyorlar. Hep hadis okuyarak sapıttılar diyorlar. Söyle biliyor musunuz? Yani okursanız şu dinimizi, hani öbür tarafı bırakın bizim taraftakilere gelin. Bizim taraftakiler de sakın okumayın. Ne okuyacağız? Sizi dinleyeceğiz. E ne gülünüşünüz, ne hayatınız İslam'ı değil ki biz sizin neyinizi dinleyelim? Nerede görelim? Siz bu bu dinin münteşitleri? Yani peygamberin sözlerini bırakıp da sizin sözlerinizi alıp, sizin sözlerinizi amel edeceğiz Bir salak çıkıyor diyor ki peygamber diyor beyaz dese alim sarı dese para alınız diyor. Bunu söyleyen önce Masar Osman'a götürülür, aklına bakılır, akıllı mı diye. Değilse ne denir? Kafir denir. Sonra bu adam çıkıyor, bu sözler çok eleştirci. ben bunu demedim, vallahi demedim, billahi demedim, hı hı. falan Kur'an ümmüsü, bilmem ne, bilmem ne ümmüsü. Böyle denmez kardeşler. Bu zil Allah'ın dinidir. Bu türlü salaklar, sapıklar çıkar, sizleri çok rahatlıkla ne yapar? Aynen. Doğru akıdenizden de saptırılır. Onun için ilmi yerli yerince öğrenin. Alın mı? İyiliği emredecek, kötülükten meyh edecek. Görevi bu. İyiliği emredip, kötülükten meyhetmeyip de bu türlü işlerle uğraşıyorsa, buna bakılır. Anadolu'da bir söz var. Ne derler? Üren köpeğe bak. Onun sahibine var Onu bir besleyen var, ürdülen var. Ona o kemiği kim atıyor? Değil mi? Ona bakılır. Veyahut deliği öne sürerler diyor. ne yapar? Geride durur çünkü ipler öler. Niye öler? E çünkü güzel geliyor, besliyor adam. Besliyor. E sokak köpeği dersen, o istedim ne yapar? Bu yolunu kıstırır gider. Demek ki bakımlı bir kapının köpeği ki bize vererek bunu ne yapıyor? Yapıyor. Onun için kardeşlerim ilim çok çok önemli. Âlimin görevi toplumda Allah'ın emir ve nehirlerini tam anlamıyla öğretmektir. Allah bizi bu yolda müdaim olanlardan iyileşir ve bunun üzerinde uygulamada tipik davrananlardan iyileşir. Bu türlü fitne fesada bulaşanlardan bizleri eylemesin. Çünkü bunlar şahsiyetsizdir. Şahsiyetsiz insanlarda insanların şahsiyetsiz ve karakteri var. Ama Müslümansa izzettir, şereflidir. Hiçbir zaman hayvanların sıfatına düşmez. Ama hanginler? Zebra'lar, bilmem neler çıkıyor da ham olsun. İçimizdeki hayvan ve ayrılıyor. Allah'a hamdolsun. Onlar da güzel oluyor yani. Evet. Alim her hususta her hususta İslam'ın izzetini koruyan ve İslam'ın hakimiyetinin hakim olması için gayret sarf eden insan olmalı kardeşler. Bakın bugün hangi geçmişten bir alimi anarsak hayırlan anlıyoruz mu hayırlan andığınız alimlerin hayatını Allah'ın sınıfı okuyun. Vallahi billahi hep Allah'ın izzeti ve dininin izzeti için çalışmış bu insanlar. Bakın lanetle anılan insanlara bakın. Vallahi billahi bakın hayatlarına. Hep kendi izzet ve şerefleri için çalışmışlardır. Allah'ın izzet ve şerefi için gayret sarf edenleri Allah izzet ve şerefleri kardeşlerim. Ve Allah bunların sayısını artırsın. Bizleri de bu yolda kursun. Bakın bugün alimler hakikaten görevlerini yapsalar. Yöneticiler zulüm mi? Mümkün. Evet. Düşünün şimdi bakın. Nereye bakarsanız bakın yeryüzünde. Bütün halklar demokrasi eşitlik. Halkın kendi kendini yönettiği diye saksatalar, hastalıklar var. Halbuki demokrasi çoğunluğa rağmen azınların çoğunluğun süpürdüğü yolduğu sistemlere denir. Ama öğretilirken size ne öğretirler? Ha? Demokrasi, insanların birbirini yönettiği değil, çoğunluğun azınlığı yönettiğidir. Alimler görevini yapsa, bu sistemler ayakta kalır mı ya? Bu insanlar böyle sistemlerden razı olur mu ya? Onun için alimin görevi, iyiliği emredecek, iyi tanıtacak, kötülüğü öğretecek, kötülükten insanları ne yapacak? sakındıracak ve yanan kandile dönmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmiyle amel etmeyen alimi neye benzetiyor? Şu yanan diyor kandile benzer. Kandil yani. ışıtırken kendini yakıp bitirdiği halde kendine ne var? Faydası yok. Allah hepimize hayır versin. Amin. Allah'tan hakkıyla korkmayı hepimize nasip etsin. Yani. Unutmayalım ki kardeşler Allah Resulü ve Vesselam en çok ilmiyle amel eden alimleri uymuştur. Ve onlar için çok hayırlı sözler söylemiştir. İnsanları ilimle ifsad edip onlara ilmini duyulan kimseyi Allah toplum içinde hızlı dinlenip önderler kılmıştır der. Yani hakkı anlattığınız zaman, hakkı öğrendik bir zaman, Allah da size dünyada ne yapar? Hır saygı tutar. İnsanların önünde önderler olmanızı masip eder kardeşler. Gavullara da bakın. En iyi konuşan, en gavulluk yapan önderliktir. En gavul konuşandır. Hatta geçenlerde bir makale okudum. Gerçi benim şeyim değildi. Birini tam politikacı bu diye yazmışlar. Sebebi ise bugün dediğin yarın tam zıttığını söyle. Bak politikacı işte budur diyor. Yani siyaset adamı dediğinin tam zıttını konuşacak diye adamın bunu tam işte dört dörtlük siyaset diyorlar. Yani tam yalancı, sıkarttıkçılıkla olan insanlara alimse yalan söyleyebilir mi? Peki bizim içimizden bir hoca çıkıp da sizin hocanız 360 derece dönmedikçe hoca olamaz sözünü kullanabilir mi? Kullanırsa bu hoca olamaz. Bu huylu olamaz. Evet. Hı hı. Dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde Buhari'de, alimler peygamberin varışlarıdır. Ve hadisin baş tarafını alın Allah Resulü 4 aleyhissalatü resulü olan hiçbir peygamber e, miras bırakmaz. Bizim bıraktığımız nar beytulmalıdır. Ve her peygamber öldüğü yere defn olunur. Ve toprak da peygamberin etini yemeye ne yapılmıştır? Alam O da insan değil mi? Ama bakın toprak bile ne yapmıyor? Yemiyor kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Ve diyor ki aleyhissalatu Biz peygamberlerin bıraktığı miras ilimdir. Alimler de peygamberlerin nedir? Yarış Allah bolca alamlardan eylesin kardeşler. Evet. Ve bakın İbn Mesut'tan gelen bir rivayette kardeşlerim Allah'ın u Teala kıyamet gününde alimleri toplayarak buyuracak ki ben size sırf hayır müraad ettim bunun içinde kalplerinize hikmeti koydum haydi girin cennetime işlediğiniz bütün kusurları mağfiret ettim diyecek Allah'ım bize olmaz evet. Bakın yine Ebu Derda'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimleri övümüş ve bakın şöyle demiştir, şöyle müjdelemiştir. Her kim bu ilim yoluna girer ve ondan bir ilim talep ederse Allah onu cennet yollarından bir yola koyar. Ve ilim isteyene melekler kanatlarıyla gelirler, Onları gölgelerdir Bunu o alimin uğraşışından hoşlandıkları için yaparlar. Ve peygamberler ne diner, ne dirhem, ne de miraç bırakırlar. Onlar yanlış ilmi miraç bırakır. Şu halde onu alan çok büyük bir nasip almış olur. Allah bu nasipten faydalananlarla eyleşir. Evet. Ama bakın, ilmi bir seviyeye sahip olan alime, Allah katındaki değerinden dolayı itaat, Allah'ın emrine olan itaattır. Yani alime itaat, Allah'ın emrine itaat ettiğinden dolayı itaattır. Yoksa kendisine değil. Yani ilme saygı Allah'a saygıdır. Ama ilme saygı yoksa alime saygı yoksa insanın Allah'a da saygısı vardır. Ve şu toplumun en büyük işsatlarından birisi inanın ilme saygı yok. Alime de saygı yok. Doğru mu? Allah bunu tekrar hatırlayanlardan eylesin. Çünkü her dikkat edilen unsurdan başka bir noktaya girerek hayra biz böyle gideriz kardeşlerim. Hak yolda ve hayra götüren bir hususta alimin tavsiyesine uymak da farz. Bu farziyet ancak alimin Allah rızası olduğu bir konuda o konuyu onlara emrettiğinde söz konusudur. Ama batılı farklı bir şeyi emrettiğinde ona ne yapılmaz? uyurmaz. Çünkü itaat neydi? kezde itaat nedir? Yoktur. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Rabbim hayrı anlayanlardan eylesin. Bizleri hayırdan ayırmasın. Allah içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Onlar da bize Allah'ın emir ve yasaklarını eylesin. Kabuti nizamlara küfre yapışmayı değil İslam'a yaşayıp izzetten ölmeyi öğretsinler. Rabbim İslam'a Fırat Teala bizleri de onlara yardımcı müdahalim kılsın ve doğruyu anlayan hayırlı insanlardan eylesin. Unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi alimin ölümü İslam'da açılan çok büyük bir dediktir. Bir alimin ölmesini beklemeyelim. Alimin kıymetini, ilmin kıymetini bilelim. Kendimize çeki düzenleyelim inşallah. Bugünkü sohbetimiz inşallah bu kadar yeter. Ben sizleri fazla yormayın. İnşallah haftaya günün ve İslam kavramının tahrifi nasıl oluyor? üzerine devam edelim inşallah. İsmâneke Allahümme ve bihamdike <Sessizlik> eşedem la ilahe illa emke istavruke ve etuduruhu. Elhamdülillah Rabbil Allah öğrendiğimiz doğrularına amel etmeyi hep Hepimiz...